Bu konuda bir rivayet bulamadım. Sonra güvendiğim bir kişi, Şeyh muhyiddin Nevevi Rahmehullah'ın zikrettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biri kısa, diğeri uzun iki sarığı olduğunu, kısanın yedi zira, uzununsa on iki zira kadar olduğunu bana haber verdi. Şu da bilinsin ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere sarığın kuyruğunu iki omuzu arasına sarkıtır,